altıncı asılda da altıncı dersteyiz. Altıncı ders 7 maddeden oluşurdur. Keramet, ilham, firaset, sihir, bücün haset, ondan sonra ne var? Nazar, ondan sonra cin var. Bu üçün işlesek Allah'ın izniyle Bu 6. asır biter 7. asıra geçeriz. Bugün dersimiz hasatle ilgili. Hasat itikadi bir meseledir. İtikad nedir? Bir şeye gaybtır inanıyorsun. Bu itikattır. Hasat da gaybi bir meseledir. Elden tutulanza bir şey değil ki. He? Onun için bizim dinimizin özelliği nedir? Gayb'dir. Kime ibadet ediyoruz? Kime tapıyoruz? Rabbil Alemini. O nedir? O da gayb'dir. Kimse Rabbil Alemini görmemiş. Zaten bizim müminlerin en büyük şifatı nedir? Gaybe inanmaktır. Gaybe teslim oldun. Hakkıyla sen hakkıyla müminsin. Firdevs-i Ale'de olursun. O teslimiyetle Rabbil Aleminin karşısına Onun için Kur'an-ı Kerim'nde Fatiha'dan sonra 2. sure nedir? Bakara surası. Neyle başlıyor? Sonra sayar چنن اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ غَيْبَ ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان Hasette itikadi mesele olduğu için gıybi bir meseledir. Buna biz mutlak inanıyoruz. Ama bu bu meselede de iki yol var. Yani üç var. Biri sırat-ı müstakimdir, orta yoldur. Orta yolu dedik nereden seçeriz? Yok çitenini koyarız, ortasını seçeriz. Bu, bugündeki e, mantıktır yani. İnsanın kurduğu mantıktır. orta yol, ortasını seç. Orta yol, sırat müstakimdir. Orta yolu Allah-u Teala seçmiş, bize de göstermiş. Her şey elimizde var. Biz sadece uyacağız. Yani orta yolu biz aklımızla seçme şansımız yoktur. Yani bunu çok üzerine ben vurgu basıyorum, söylüyorum. Bazı arkadaşlarımız diyor ki, ya ki görüş var, çisinin ortasını seçeyim. Bu böyle keyfi mesele değil. Ortayol yol, orta yol seçilmiş, Bize projesi, planı yol haritası hepsi elimizdedir. Biz sadece onu tanıyıp o yoldan gitmemiz emri olmuş O da nedir? Sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakimin bir başı dünyadadır. O bülücü nerededir? Cennetin kapsındadır. Cennetin kapsında biter. Çünkü cennete giremez. Sırat-ı müstakim cennete girse yandık. Nasıl yandık? O dünyada da amel var. O dünyada amel yoktur. kabşına kadar götürürüz. Ondan sonra amel yoktur. Ondan sonra yangel yat. Tam cennet orada demişti. Onu hiç amel edelim. Az çalışırız, çok yeteriz. Bu dünyada çok çok yatsam orada çok çalışıyorsun Allah korusun. Onun için bu haset meselesinde de ifrat tefrit. Resulullah'ın çizdiği yol sırat-ı müstakim, sağa et Bir kısmı hasedi inkar ediyor, inanmıyor. O da kimlerdir? Akılciler. Aklı ön plana çıkartıyorlar. Bu da kimin medresesidir, uzantısıdır? İblisin. Nereden gelmiş bu medrese? Cennetten devam ediyor bugüne kadar. Ama sonuçlu, sonucu nerededir? Bir tur atar böyle yer üzerinde. Dünyanın sonuna kadar cehenneme gider. Çünkü rahmetten kavulmuş. Bunun telebeleri Haseri inkar ederler. Normaldir onlar için. Gaybe inanmıyorlar çünkü. Her şeyi diyorlar. Akıl var, mantık var. Biz bunlardan işimiz yoktur. Biz bir, bunlar dalalet ehlidir, Ataş ehlidir. Bunlardan işimiz yoktur. Bunlara reddiye de yazmıyoruz. Çünkü bizim dert derslerimiz, selefi salihî nakidesi, kimlik tespitidir. Biz kimiz? Önce bir bilelim. Ondan sonra yani biz hele reddiye yapıyoruz Bizim matodumuzdan da reddiye değil. İkinci tarafta İfrat etmiş, şeytan bu yoldan seninle uğraşamazsa, bu yoldan inanmıyorsun, önünü kesmişsin. Nereden gelir sana bu sefer? Her şeyi hasete bağlar. Öksürürsün, ya beni hasat etti filan. Ha? başına ağrır, ya filan beni hasat etti, benim başım vardı Ne olur? İfrata gider, oradan da şeytanın yoluna gidersin. Bu sefer ne olur ifrat etsen hasette, bu sefer kaderi inkar edersin. Allah yazdığını inkar edersin, her çeşit dersin hasetten ben dolayı bu konuya düştüm. Beni haset ettiler, bana nazar vurdular. He? Ne yaptılar? Ben hasta oldum, benim malım gitti, ben konuşamadım. Her şeyi bağlasam buna ne olur? Kaderi inkar edersin, tevekkül eden gider. Bu sefer hastalığa tevekkül edersin. Onun için bizim derslerimiz kimlik tespit olduysa hasat nedir? Nasıldır? Nasıl olur? Bunu bu derste inşallah noktasını koyacağız. Allah'ın izniden Selefi Salihinin adı üzerinde geldiği gibi bize öyle alırız. Hangi medreseni teklid ediyoruz bize arkadaşlar? He? Birinci kuşak. Kimdir onlar? Resulullah'ın telebeleri. Onun fıkhını biz alıyoruz. Biz onların fıkhını da teç başımıza alamayız tabi. Nereden geçmesi lazım dedik? Dört imamın sucgecinden. 4 imamın süzgecinden geçiyor bize geliyor. Çünkü 4 imamın önceye geçme şansımız zor olur. Yeniden Amerika'yı keşfetmiş derler ya öyle olur. 4 imam geçmiş, temizlemiş bize gelmiştir. Evet. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala asıl olan insanı ne diyor? Ve la kad kerramna bani Adam oğlunu ikram etti. En güzel şekilde yarattık. En güzel ahlakı verdik ona. Tin surasında ندیو الله سبحانه وَلَقَدْ وَخَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي احسَنِ تَقْوِيمِ En güzel şekilde teqvim en güzel şekilde en mükemmel şekilde onu ne yaptık yarattık. Yarattık, da ahlakını, içine her şeyi ver. <سَافِلًا> Sonra ne یا رات یہ تو اخلاق سم مہرا سورینج اخرامت یا رات جلدی مہینگ تشنہ انگیشت مہینگ تاشن دنیا تر لہسل امتحان دل اردیشت نول دل ایسل اینشال عذابیا ردر O da nedir? Ataştır. Ebedi ataştır. Burada ne yapıyor Rabbil Alemin? İlle, ille nedir? İstisna için. Azınlıkçı kullanılıyor. İlle. İstisna ediyor. İllellezine amenû. İman edenler hariç. Her iman edenler mi? Hayır. Çünkü dedik, terazi emel tartar. Terazi iklimi. iman tartmaz terazi imanı amele çevirdikten sonra tartar öyle yapılmış terazi mahiyeti budur amel tartar iman tartmaz iyidir sen sadece imanla geçsen rabbil alemine ne olur senin de yerine taş olur delil ille alledzine amenu ve amilu salihat salih amel işlediler Asır suresinde ne diyor? Ve tavasav bil hakki ve tavasav bis sabr. Amelin de örneğini veriyorsun. Bular müstesna. Bular da nedir? Azınlıktır. Dedik cehenneme kaç tane gider? 1000 tane de 1 tane gider. Cennete. Gerisi cehenneme gider. Evet. O Gerisi cehenneme gider. Anlatabildim mi? Şimdi Allah subhanehu ve teala bu insanı çok güzel bir şekilde yarattı. Ama insan oğlu ne oluyor? Dünyaya geldiğinde şeytana uyuyor. Şeytanın o kirli, pis yoluna ve çiline uyduğu için hasat hastalığını kalbine, kalplerine işliyor. Öyle bir tehlikeli, korkunç has hasat, kalp hastasıdır ki Bir günde nasıl insanlar kanserden korkuyorlar? Mesela bir tane kanser yakalandı, artık bitti iş. Özellikle bazı kanser hastalıkları var, insanı yakaladı tamam, onun işi tamam. İlacı şu ana kadar bulunmamış. Muhakkak altı ay, bir sene sonra gidecek o. Hasat hastalığı da Allah kurusun böyledir. Ama Allah'ın bir lütfu olarak hasat hastalığının ilacı var, bulunmuş O da kimin tarafından reçete bize kesilmiş, Rabbil Alemin göstermiş. En iyi kendisi yaratmış, hastalığı da kendisi yaratmış, bilir. O hastalığa ilaz nedir, onu da Rabbil Alemin bildiği için bize göstermiştir. Hasadin, virüsünü hastalığını için bize sokar, anca te yapar? Allah'ın en büyük düşmanı, bizim de en büyük düşmanımız şeytan. Kim ilacını da vermiş bize Rabbil Alemin. Sadece biz gidip çaba gösterip gidip o reçeteyi ilacı alıp kullanacağız. Yani ilaç elimizde elhamdülillah bizim kültürümüzde var. Sadece biz amel edeceğiz. Evet şimdi gelelim hasedin tanımı nedir? Haset nedir? Tanımı nedir? Alimler diyorlar ki haset Allah'ın Verdiği bir kula bir nimeti he, onu yok etmek istemezdir. Başka bir kul o o, o nimeti yok olmasını istemezdir. İster o yok olma şekli onda yok olsun, bana gelsin, yen de Birden yok olsun, bana gelmese de önemli değil. Yeterçi bu nimet bunun üzerinde görünmesin. Hasedin tanımı budur. Yani bir kul, diğer kulun üzerindeki nimeti görmemesin. Anlatabildim mi? Bu hasettir. Bu da bir nevi alimler diyorlar, Allah subhanehu ve teala ile bara düşmanlıktır. Yani allah Teala bir kulu kendi evreninde kendi kuluna bir nimet vermişsen o işi beğeniyorsun. Diyorsun niye verdin bunu? Bunu al bunun elinden. Ben bu işi beğenmedim. Nedir bu? Bilin nevi Allah-u Subhanehu ya ne yapıyorsun? Meydan okuyorsun. Şimdi sen bir şirkette çalışırsan dur verir istedikleri işçisine verirsen ona yok diyemezsin. anlatabildim mi? Para benimdir deriyor. Ebu'r-Rebbil Alemin bila teşbih Evren onundur. İstediği kula istediği nimeti verir, kimse karşı çıkamaz. Onun için hasut insan, hasadetli insan ne demiş alimlerimiz? Kadere inanmıyor. Yenen de kadere inancı nedir? Zayıftır. Evet. Bu hasadın kısaca tanımıdır. Hasad Dedik ki bu da nereden gelmiş? Bu hastalık cennetten. Aslında cennet nimet yeridir. Ama iblis için nikmet yeri olmuştur. Neden? Hasadetten. Allah subhanehu ve teala hazret Adem'i eliyle yarattı. Dedi sücre yapana. Bütün meleklere. İblis yapmadı. Neden? Neden? چینت چھبرتہ اللہ تعالی دونچ Rahmetinden onu ebedi olarak kavdu. Kavduğundan dolayı ne oldu? O hasadet, o Çin yer üzerine indi. Yer üzerine indi. Babamız Adem de indi. Savaş ne oldu? Yer üzerinde başladı. Ne zamana kadar, sonucu ne zamandır savaşın? Kıyamete kadar devam edecektir. Bu iş böyle. Bunu bilmemiz lazım. İşte hasadet kimin hastalığıdır? Şeytanın. kendi öz hastalığın, kendisi oradan yanmış, bütün Ademoğlunu da yandıracaktır. Zaten Allah-u Teala'yla diyalog geçerken aralarında da Allah-u Teala'dan bunu istedi. Onun için iblis, şeytan ve bütün etbaı bizim ha eh hak ehli gibi değil. Yollarında doğru çalışıyorlar. Ve devamlı çalışırlar, yan gelip yatmıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Hak ehli, biz hakkıyla çalışmıyoruz. Ondan dolayı bize galip geliyor. Dok 999 tanemiz ne olur? Onlardan gider. Bir tane sadece İmam-ül Huda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle cennete gider. Evet. Burada hasetle ilgili çok ayetler var. Allah subhanehu ve teala ہسدی چملت چند kendi ابلس مثلاً mesela ehli kitap اتواد atvadir اتواندل چنچ Çünkü dinlerini değiştirdiler بہ قرسہ 109da Allah دہ اللہ صفحانہ تعالیٰ شہل ود ہی روم من اہل کتابی اہل چھپ تھم بیر چھ ارزو ادھر لو یوردو کم مہد ایمان اتن سورا سیفر چفر سن دیا فسی اسافرولر سن چونچہ اچھا اتحل مجھ نش یلانزی استر شہر در olsun Çafir destiyor her اسرس çafir olsun چکر تر انسان Allah bir اللہ bir nimetini verdiyse yani insanlara لڑا یعن وردی سہ چم رسول اللہ kim ہسا دید cafiller, müşrikler ve yahudiler ve Hristiyanlar. Müşrikler ne diyorlar? Hasadetlerinden inanmıyorlar. Yoksa biliyorlar Muhammed elçidir. Abu Cehil de biliyordu, Ebu Leheb de biliyordu bunu. Ama nedir? Hasadetten inanmıyorlar. Diyorlar niye buna indi? Niye bize inmedi? E immet biz daha Soyluyuz, daha şeyliyiz, Zenciniz, niye bize inmedi? Ondan dolayı hasadet nedir? Kur'an hadisten ikrar olunmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanehu ve teala Hasadetle ilgili kendisine ne emretti? Resulullah'a da sallallahu aleyhi ve sellem Hasadet isabet ediyordu. Biz geçen derste dedik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sihir bile Ona etkiledi. Anlatabildim mi? Ama Resulullah mahsum olduğu için sihir sadece teblihte mahsumdur, etkilemedi onu. Sadece güncel hayatında etkiledi onu. Hasadet de etkiledi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Başa ağrıyordu Resulullah'ın. Cibril gelirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rukiya yapıyordu. İlk rukiya da Felak Surasını indirdi. فلق قل أعوذ بالله من الشرطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد من شر حاسد إذا حسد ندر يعني حاسد حسادت لإنسان içinde o hasadeti düğümler çıkartır. Nefretle kinne onun şerrinden Allah'a sınır. Bu Allah'ın izniyle bu falak surası Cibril aleyhisselam Resulullah'a öğretti. Üzerine de üfledi sildi. Hasadet seni Allah'ın izniyle işlemez. Şimdi geleceğiz biz inşallah ona. Bu da nedir? Delalet ediyor ki hasadet Kur'an ve sünnetten sabittir. Evet. Etkisi de sihrin nasıl etkisi var dedik hasadetin de etkisi var. Eyidir. Hasadetin hükmü nedir İslamiyette? İcmaen haramdır. Ümmet icma etmiş hasadetlik haramdır. Bir ara dedik ki bir tane hasadetlik yapsa anlamı geliyor ki kadere inanmıyor. Kader de imanın Altıncı neyidir? Şertidir. Olmasa olmazıdır. Eğer kadere inanmıyorsan hayri, şerri Allah'tandır senin imanın olmaz o zaman. İmansız olur Anlatabildim mi? Onun için haset icmaen haramdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş Müslüman rivayetiyle لَا تَبَاغَغُوا E, e, birbirinize e, birbirinize, nefret et. nefret etmeyin. birbirinize hasadet yapmayın. ayrılmayın. Allah yolunda kardeş olun Allah yolunda kardeş olun yani Bu nedir? Bir emirdir. la Hasadetlik yapmayın. Tam tersine İslamیت emretmiştir kardeş olun. Diğer hadiste ne diyor? Bir tane imanı mükemmel olmaz. Hatta kendi nefsine sevdığını kardeş içinde sevip arzu etmez. E sen hasud insan ne yapıyor? Tam tersine kendi kardeş elindekini yok etmek istiyorsan Onun için alimler demişler ki Allah'ın rahmeti kullar elinde olsaydı kimse rahmet yer üzerinde kalmazdır. herkes şey kendisine gizlerdi. Bak mal insanların elinde olduğu için ne oluyor? Tek terefte kalıyor. Fakir fukara çok oluyor. Kimse malını vermez. Allah'tan ki rahmeti Allah Teala kendi elinde tutmuştur. Evet haset haramdır dedik. Şimdi haset kat çeşittir. Haset asıl olarak alimler diyorlar iki çeşittir. Biri haram olan haset, membuz olan haset. O da nedir? Bu tanı tanıttığımız hasettir. İçin karşı tarafın elindeki nimeti yok olmasını istemektir. Bu haramdır. Caiz değil. Musulmanın sıfatından değil. İkinci haset asılda alimler diyorlar mecazen hasettir bu. Bunu da ne diyorlar buna da? Şer'i terimde adı gıpta. Biz de bunu Türkçe'de kullanıyoruz. orijinal adı da gıptadır yani Arapça'da hadiste geçtirici mi? Bu da Türkçe'nin bir zenginleri de elhamdülillah. Dedelerimiz bunu Türkçeleştirmemiş. Onun için bugün de biz de zorluk çekmiyoruz. Gıpta nedir? Gıpta tam tersine musulmanın sifatındandır. O da nedir? Bir denenin elinde bir nimet var için onun zevalini, yok olmasını istemiyorsun. Sadece temenni ediyorsun benim de elimde bunun gibi olsun. Ben de herde ne yapayım? Amel edeyim. Bu da nedir? Gıpta'dır. Allah subhanehu ve teala bunu ne yapmış? Tam tersine emretmiştir. Onun için Resulullah meşhur hadiste, İmam Bukhari'nin hadisinde ne diyor ki? La hasede illa fî ithneteyn. haset yoktur diyor. Caiz değil, iletçi şey de caizdir. Birincisi diyor ki bir tane allah Teala Kur'an vermiş. Okuyor, öğretiyor. Ne yaparsın onu? Gıpta yaparsın. Dersin, keşke benim de böyle imkanım olsun, okutayım, öğreteyim, sesim güzel olsun, okuyayım. Onun gibi. İçincisi, mal vermiş, o malı da Allah yolunda ne yapıyor? Kullanıyor. Sen de diyorsun, keşke ben de zengin olsaydım, bu kadar cami yapsaydım, bu kadar kere yapsaydım, bu kadar... yardım etseydim, bu kadar insanlara yardım etseydim, bu kadar zor durumda kalanlara yardım etseydim, kitap bassaydım, mucahitlere yardım etseydim, bunlar nedir hepsi? Herhemellerdir. Bu nedir? Bu da gıptadır. O zaman hasetle gıptanın farkı nedir? Haset haramdır. Gıpta tam tersine bir musulmanın he, sıfatındandır, yapabilecek bir meseledir. Buna da bazı alimler eğitim kitabında bizim selef alimleri bunun da bir adını vermişler münafese, yarış herde yarış değil mi? herde yarış güzeldir musulmanın sifatındandır Allah subhanehu ve teala e, mutaffifin surasında ne diyor? diyor innel ebrâre lefî ne'in abrar müminler halis insanlar muttakiler nimettedir alel araiki ينظرون anlatıyor sonra sonunda ne diyor ve fi zalika falyetanafesul mütenafis falyetanafesil mütenafisun bu ne için diyor bu nimet için bu cennetin kalıcı nimeti için kim yarışta var kim yarış eder mi anladın O zaman Allah Teala teşvik ediyor bu herde yarışı. Sonra diğer Hadid suresinde Allah Subhanahu ve Teala diyor sabiqu ila magfiratin min rabbikum ve cennatin arzuhha ka arzis semawati vel ard. Cennet o cennet için şey iyi. yer göç kaderiycedir. اللہ ایم بیٹھ میرات یار ساری farkıdır buna در گاندیر چی در فارکدر بنا دینا ریم شمار منافر یارش سمدوپر tane 7 tane Ee, ayet, hadis var. Bunları okuyalım. Hasedet nasıl olmuş? Kimden gelmiş? Kime gider? Bu ayetlerden de ilgili ondan sonra diğer şeyine geçerim. Hasedetin. Yani bu ayetleri neden ben seçtim burada? Hatta hased ne kadar kötüdür, ne kadar iyidir. Kur'an ayetlerinden, hadislerden noktasını koyalım. Ondan sonra hükümlerine geçerim inşallah. Diyor ki 1. ayette Kehf surası 50. ayette diyor ve ikulna lil melaiketi uscud li adem. Fe secdu illa iblis kan min el cin fafsaq an amri rabbih diyor ki biz meleklere dedik sücde yapın ademe yaptılar iblis yapmadı. Ne oldu Allah'ın emrine karşı geldi. Burada alimler diyorlar ki, neden karşı geldi? Hasadetten dediğimiz gibi. Burada ne fıkıh çıkartıyoruz? Mufessirler diyorlar ki, alimlerimiz, icmaen diyorlar ki, ilk, ilk günah, ilç Allah'a esyan etmek nerede canlandı? Cennette canlandı. Hem de Allah'ın huzurunda canlandı. Kim canlandırdımını? İblis. İblis, biz her derste anlattığımız gibi mukarrabinler dinlidir. Allah-u Teala'ya çok yakınıydı. ibadetiyle Ama bu karşılıkıyla ne oldu? Allah-u Teala'ya baş düşman oldu. Demek ki ilk masiyet nerede işlenmiş? Cennette Allahu u Teala'nın yanında. İkinci ayet Maide surası 27. ayet آیette وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بْنِ آدَمَا بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانٍ فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخِرِ Bilirsiniz Habil-Kabil meselesi. آدم-ı oğulları. Kurban getirdiler. Kim evlenecek? İhtilaf oldu. Kardeşlerıyla. Orada dedi kurban veririm. Allah-u Teala birinden kabul etti birinden etmedi. Ne dedi? Habil Ne dedi? Niye? Habil mi öldürdü? Kabil. Kabil öldürdü. Kabil dedi niye benden kabul etmedi? İlle seni öldüreceğim. Onu için alimler diyorlar neden öldürdü onu? Hasedetten öldürdü. Niye benden kabul etmedi? Senden kabul etti. Onun için ilk masiyeti yer üzerinde ne oldu? İşlendi. Anlatabildim mi? Bak hasedet ne kadar kötü bir şeydir Allah'ın huzurunda işlendi ebedi olarak ateşe mahkum kaldı iblis yer üzerinde birinci adam oğlu ne yaptı günah işledi evet üçüncü ayet bakara 109 dokuz ehli kitap isterler sizi ne yapsınlar çifre dönersiniz bu da nedir alimler diyorlar iblisin telebeler işlemiş yer üzerinde, iyi çalışıyor. İşlemiş, ona hem Yahudiler, hem Hristiyanlar, hem çafirler de olmuşlar, tabi olmuşlar. Onlar da ne istiyorlar? Hasedetlerinden Musulmanlar çifre dönmelerini istiyorlar. Onun için hasedet, çimin sifatındandır arkadaşlar? Ha? Çafirlerin sifatındandır. Ne kadar korkunç. Sonra bir, e, dördüncü ayet okuduğumuz gibi em يَحْسِدُونَ النَّاسَ نِسَى 54 surası Allah'ın verdiği nimeti kullarına, insanlarına istiyorlar, yok olmasını istiyorlar. Burada ne diyor? Alimler diyorlar ki bir mü'min, bir mü'min eğer hakiki mü'min ise hasedet yapmaz. Çünkü hasedet yapan مؤمن kadere inanmıyor demek ki. Kadere inanan مؤمن Allah'ın verdiği nimeti Allah'ın işine iş katma hakkı var mı? Yoktur. Demek ki sen inanmıyorsun. Onun orada yok olmasını istiyorsun. Bir de Yusuf surasında biliyorsunuz. Hazreti Yakub aleyhisselamın oğlanları Hazreti Yusuf'le beraber orada da hasedet oldu. Dedi Rüyanı kardeşlerine söyleme. Ha? Hasedet ettiler kardeşlerini, öldürmeye kadar teşebbüs ettiler. Bu da nedendir? Hasedettendir. Yani hasedet, nasıl Ademoğlu Aleyhisselam'a işlemişse, Yakup Peygamber'in çocuklarına da işlemiştir. Demek ki hasedet nedir? Şeytanın en büyük hastalıklarıdır. Dağıttığı hastalıklarından Dikkat دقت بے شن زدیث تیرو رسول اللہ صم عوفی جوفی ابدین غباروفی صبی اللہ وفی حجہنم ولاچتم عفی جوفی ابدین Diyor ki bir müminin kalbinde یہ şey yerleşmez. Bir Allah yolunda cihade giderken he o cihadın yorgunluğu, meşakkatı, toz toprağı he o o toz toprakla cehennem ataşı birerde yerde olmaz. Burada ne, nedir anlamı? Mücahit ne kadar önemlidir. Allah yolunda cihad nedir? Zirveti senamel İslam. İslam'ın en Kimmesidir yani. En üst derecesidir. Nedir? Allah yolunda cihad etmek. Onun için bir dene cihada çıksa imkanı yoktur. Hakiki mücahit. Cihada çıksa imkanı yoktur. Cehennem ateşinin neyine gelsin? Feyh. Feyh nedir Arapça? Le. Cehennem ateşinin özünün sıcaklığı, lehpesi var böyle. O çizgi bir araya gelmez. O lehpesini bile görmez yani. Burada mucahide bir tezkiye var ya. Yani. Bir de ne bir araya gelmez. Çünkü aslında hem kalpte hem ahirette bir mucahid hiç görmüşsün birden yani Allah yolunda cihad ediyor ondan sonra e, dünyaya da sarılmış. Hiç olur mu imkanı var mı? Abu Duhan ne dedi? Dedi ya Resulullah benle cennetin arasında ne kadar var? Dedi bu hurmalar elinde bitirene kadar. Dört tane hurma oralında yese دنیا دل مسید بو دنیا sende olmaması lazım âhirette de öyledir. Nerede öyledir? Cennette haset var mı? Yoktur. Gıl kalplerinden cin nefret ne olmuş alınmıştır. Ukvanen ala şururun mutakabilin. Gıl haset kalpte cennette yoktur. Onun için dünyada da mümin olmaması lazım. Sen oran adayıysan, oranın adayı oranın adayı sende de bu olmaman olmaması lazım. Olmam, olmam, olmaması lazım. Evet Bu da demek ki alimler diyorlar ki hasadat imanın zıddıdır. لائیت تمیعا حدیستe İmam Tabari rivayet ediyor صحیhtir الحمدللہ 6. diyor ki Resulullah دب ایلیکم دایل اممی من قبلكم الحسد و البغغغغ sizden önceki ümmetin hastalığı size de gelir. O da nedir? حسد ve بغغغ cin ve nefret size de aktarır. Burada da alimler ne diyorlar? Hasedet da de dedi Resulullah hastalık dedi, pis şey dedi. Uzak durmamız lazım bundan. Bizi uyandırmak için söyledi Resulullah sallallahu ve Onun için hased nedir? Kötü bir şeydir. Evet, hasedin dereceleri kaç derecesi var? Hasedin üç tane derecesi var. Birincisi dedik ki nedir? Hasadet eden insan arzu eder ki karşısındaki musulman kardeşinin elindeki nimet ne olsun? Yok olsun. Yok olsun. Eğer yok olmasa kendisi acı çekiyor. Yani onun elindeki nimet kendisine acı veriyor. Bu nedir? En zirvetidir. Yani arzu ediyorum, karşımdaki musulmanın elindeki nimet yok olsun, olmasa, devam etse nimet onda, ben burada acı çekiyorum. Kalbim acıtıyor beni Neden? Çin nefret had safhada. İkinci derecesi, karşı tarafın, elindekini yok olsun bana gelsin birincide bana gelmese de önemli değil yok olsun olmasa ben rahat edemiyorum ikincide yok olsun bana gelsin yani mesela bu da nerede olur akranlar arasında olur. biz kimiz bir yerde çalışıyoruz patron buna bir bilgisayar vermiş Ben gelip hasedet yapıyorum. O bilgisayar gelsin bana versin. Patron ondan alsın bana versin. Anlatabildim mi? Bu ikinci derecesidir. Üçüncü derecesi nedir? O da şer'i hasettir dedik. O da gıptadır. Demek ki üç derecesi oldu. İyidir has hasadetli insan hasadetli insan kendisine üç şekilde zerel veriyor. Alimler diyorlar. Birinci şekilde Hasad haramdır. Onun içine düşüyor. Haram işliyor. İkincisi hasadet nedir? Allah'ın emrine karşı gelmektir. Su i edeptir Allahu Teala'ydı. Yani bir nevi edepsizliktir Allahu Teala karşısında. Su i edeptir Allahu Teala'nın karşısında. Yani Allahu Teala bir nimeti vermiş kuluna sen diyorsun, itiraz ediyorsan Allah'ın nimetine Ezaten bunun aslı nerede idiler itirazın aslı cennetteydi. Allahu Teala'nın emrine Allahu Teala azzet Adem'i eliyle yarattı ikramından ikram etti Adem'i dedi secde yapın olarak. İblis قال şey bunu da dünyada işletiyor. 3. zerel hasut insan hasadetli insan her zaman dedik ne var kalbinde? Bir acı var. Sıntı var hem var hem var. Neden? Çünkü hasade, hasade, karşı ta Hasadet ediyor Bu hastalık kendisinde işlemiştir ve devam ediyor. Evet şimdi bunu bildikten sonra Hasadin mertebeleri mertebe mertebe kaç mertebedir? Alimler Alemlerüler hasad 6 mertebedir. Birincisi, Birincisi nedir? Karşı tarafta biz niye bu kadar bazı, bazı dereceler birbirine benziyor? Biz, ben neden bunları da işledim Çünkü hastalığı böyle didik didik yatıracağız masaya. Hiç bütün püf noktasını bileceğiz. Hatta bize giriş nokta yapmasın düşmanımız. Mertebeleri nedir? Birincisi diyor ki karşı tarafın elinden o nimeti yok etmeye kalkacaksın. Bu birinci en kötü derecesidir. Yok etme kalkacaksın. Bunu, bunu neden çaba göstereceksin? Çaba neyle olur? He? İman neyden oluşur dedik? Kalp, itikat, dilden ikrar, amelden, organlarla amel olur. İyidir. Hasadetlik, nimeti yok etmek neyden olur? Kalpten olur. Kalbinde çin, nefret besliyorsun ona karşı. Onun elindeki nimeti yok etmesine çaba gösteriyorsun. Sonra dilinle, dilden adam yani o, o çin, nefret ne oluyor? Senin diline yansıyor. Gelip insanlarda o insanı kareliyorsun. İstiyorsun o insan mesela üstün olmuş senden. Dilinle uğraşıyorsun o, o insanı karelemeye. Bir de fiilen geliyorsun onun, Elindeki nimeti yok etmeye çalışıyorsun. Ağzalarınla devreye sokuluyor. Yani onun aleyhine çalışıyorsun, yani onun bir malına kendisine zarar veriyorsun. Bu birinci mertebesidir, hasadet. İkinci mertebesi, o nimet, alimler diyorlar, ikinci mertebesi, o nimet temenni ediyorsun, yok olsun, hatta sene gelsin. dedikçe, biz kimiz bir yerde çalışıyoruz, adama patron bilgisayar vermiş, sen ne yapıyorsun? Patrona gidip şey yapıyorsun, o o ehil değil, bene ver diyorsun. O, onunla alınsın, bene verilsin. Bu ikinci. Üçüncü meselesi, önemli değil. Önemli değil, bene verilmese de, yeter ki o adamın elinde o bilgisayar olmasın. O nimet ona işlemez. Bu da üçüncü mertebesidir. Dördüncü mertebesi hasedin bu arkadaşım bilgisayarı oldu benim de istiyorum bilgisayarım olsun. O bana bir fark katmasın. Bu da hasedetin, bu da bir çeşitidir. Yani tamam ben onun bilgisayarın patron olmasın elinden ama bana da bir benden versin. Niye o benden üstün oldu? Anlatabildim mi? Buradan da alimler diyorlar ciliş yapabilir. Bir de hasedet bir yerde caizdir alimler diyorlar. Bu da beşincisi. O da nedir? Gıptanın haricinde. Aklınız güptaya getmesin. Bir çafirin elinde ne var? Mal var. Yani gücü var. Onu ne kullanıyor? çötüde de kullanıyor. Fitne, fesat, şerh yayıyor. Ha? Ne dersin? Ya Rabbi bunun elinden bu malı al hatta şerhî yaymasın. Burada nedir? Caizdir. Nasıl gıpta caizidir? Mal bende de olsun. Ben de onun gibi herhelet yapayım. E bu kafirin, bu fasıkın, bu facirin elinde o mal Ya Rabbi al, bereketini al. Malının O malsız kalsın, hatten olsun, fitne fasadı yaymasın. Bu şeridir. Buna da alimler cevaz veriyorlar. Evet, altıncısı altıncısı da alimler diyorlar ki nedir? Gıptadır. Bu da mertebeleridir. Altı tane hasedin mertebesi var. Derecesi var. Bunları anladıktan sonra hasadet eden insanın sıfatları ne olur? ne olur Nesildir? Yani bir tane bu sıfatları bilsin ki, yarın kendisinde bulsa, desin aa beni hasadete kap kaptırıldım. Şeytan beni işledi. Yani de karşı tarafta bir tane nasıl biliriz? Bu hasud insandır. Hasadet ediyor, onu bilelim. Hasadetli insan, alimler diyorlar ki her zaman şikayetçidir. Her zaman. Nasılsın işin nasıl ya yoktur ya görmüyorsun biz ezilmişiz millet ciritatıyor millet falan yoktan kazanıyor biz yokuz. Her zaman şikayetçidir. Bu nedir? Kanaat yoktur bunda. Ne yapıyor? Hep hasadet içiyor. Onun için Resulullah diyor kendinizden yukarı bakmayın yorulursunuz. Kendinizden aşağıya bakın şükür öğrenirsiniz. Ben bakmayayım kendimden yukarı. Yorulurum yukarının sınırı yoktur. ہمہ عشایہ بہ نیمت var, Elhamdülillah اللہ var مر اما شاید اوسم نیمت تھی دبلم اونی چھ اڑ سن حس انسان حسا دتلی انسان ہیر زمان شاہت سدر دشاہد سدر اطرف ال شاہت سدر nedir yoktur. چھینج hasadetli in insan, ne olur? Her zaman bunu payda alın, cimri olur. Cimri olur. Çünkü comart cimriliğin neyidir? Tersidir. Comart insan ister her çeşeyi yedirilsin, her çeşeyi sevsin, he? Kalbinde hasadet olan kimseye yedirmez. Niye yesin benim malımı diyor. Hep bende kalsın. Cimri olur. Cimri insan genelde hasut olur. Hasadetli olur. Bir de Hasadetli insan her zaman bir taneyi hasadet etse ister onun malına zarar versin ya sen beni yemeye götürmüyorsun götür bizi yemeye bak ne kadar basit bir şeyin hesabını yapar insanların içinde adamı zor duruma koyar ya sendendir bugün gel ve öde ondan ne koparttısa onu için çardın o mantıkla çabalar Zordan evine gider yemek yer. Zordan onu ödettirir. Bu var hastalık. Anlatabildim mi? Üçüncü, hasadetli insan kalbi çinli olur. Nefsi hebis olur. Çinlidir. Hiç kimseyi sevmez. İnsanlardan nefret eder. Her çeşe art niyetle bakar. Bu hasadetli insandır. niye سن gitti ہر زمان bizden سنسادن oldu. Hep bunu bu deneye koyar. insanı götürür. Çin, çibir, buğuz bunlara yol açar. Bunları hep tekrar eder. Niye biz filan olmadık? Niye filan bizden neyi farkı vardır böyle oldu? Ama hakiki Musulman kendisiyle uğraşır. Tam tersine benim kardeşim öndeyse ben buna sevilmem lazım. Bu imanın derecesindendir. Evet. 5 alimler diyorlar çibir. Çibirde bilirsiniz şeytanın, iblis çibir yaptı. Nerede yaptı? Allah Teala'nın huzurunda yaptı çibiri. Nasıl ben sücde yaparım bu topraktan yaratılmış? Çibir yaptı. Ben ateşlanım, daha güclüyüm. O çibir kime intikal etti? Yer üzerinde intikal etti. Onun için müşrikler Mekke'de niye Resulullah'a iman etmediler? Çibrilerinden dolayı. Yoksa inanıyordular. Yahudiler niye inetmediler? Allah Teala ayette diyor ki Yahudiler öyle inanırlar ki sen peygambersin nasıl bir tane örnek veriyor Allah Teala. Şüphesi yoktur kendi çocuğu oğludur. Her baba bilir bu oğludur. Şüphesi yoktur tabi. Öyle inanırlar senin peygamber olduğunu ama hatta bir hadise var. İmam Taberi rivayet ediyor. Diyor ki Yahudiler Medine'ye Resulullah geldiğinde dediler bunu imtihan edelim. Darül nedvaleri var. Oturdular. Dediler bu Muhammed'i biz imtihan edelim. Bir tane zine yaptı içlerinde. Muhsan. Muhsan evli bir adam. Evli bir kadınla zine yaptı. Dedi bunu Muhammed'e götürelim. Ya Muhammed biz sana izin verdik. Bunda hüküm terzi. kendi inancına göre. Eğer bu dedi recim yapsa onu bu peygamberdir. Yok dedi eee tıraş etse, eşeğe ters mindirse, çarşıda dolaştırsa ziftli bir bez var onu atarmışlar o adet gereği bu kraldır demiş. Getirdiler Resulullah'ın yanına. Resulullah da dedi götürün beni darın nedvanize. Gittiler darın nedvada oturdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki olara dedi en aliminizi çıkartın beni. Çıkarttılar bir tane en alimleri Cenci'dir. Resulullah onu yana çekti. Yemin ettirdi ona. Dedi, inandığın peygamberlere, İbni İsrail peygamberlerine, Allah'a inanıyorsan, yemin ettiririm seni sizin Tevrat'ta recim yazmıyor mu? Ya Ebel Kasım dedi. Ey Ebel Kasım dedi. Bizim Tevrat'ta yazıyor ve sen peygamber ol, olduğunu Bütün darünle dua ikrar ediyor dedi. Ama hasadetten dolayı seni çekemiyorlar. Onu hiç iman etmiyorlar. Anlatabildim mi? Ondan sonra Resulullah tabi o çizsini getirdi. E, Rejim yaptı. Şey yaptı. Taşladı e, caminin önünde. Bu da İmam Teberi buradan ders çıkartıyor. Diyor, i̇şte bu hasadet nedir? Bak ümmetlerin hastalığıdır. Bize geldi. Resulullah diyor debbe aleykum. size de geldi o bir hastalıkları işte bu çibir nedir çibirlerinden dolayı azadetlerinden dolayı inanmıyorlar çünkü Yahudiler Aus ve Hacretle Medine'de ansarların kabici kabile vardır Medine'de bunlar birbirlerine salıştırdılar bunları. Yahudi işi işte Yahudi eskiden bellidir birbirlerine saldırıyorlar ne derdiler kendileri korkak korkak zayıf derdiler bizim peygamber gelecek ahır zaman peygamberi bizden sizi öyle çeçeceğiz ki hepinizi kılıçtan geçireceğiz bunu ansarları tedid ederler ansarlar bu sefer iman ettiler kendilerinden olan bir araba bunları çekemediler bunlar bildiler bu hakikaten bu peygamberdir hatemün <gülüyor> nübuva bunda var inandılar ama çekemediler ne oldu bu sefer taktı kibirlerinden her zaman bir korkusu var Ama mumin adam nedir? Yaslanmış böyle. Ne için yaslanmış? Çünkü imana, kadere iman ediyor. Her şey Allah'tandır diyor. Ben sebebi alırım. Gerisi Allah'a kalmış. Neden korkuyorum? İşte hasadetli insan iman olmadığı için ne yapar? Korkar. Yedincisi her zaman hasadetli insan ne sever? Her zaman ister baş olsun. Velevçi kendisi aliyetsiz bir insandır. Düşük bir insandır. Her zaman ister üstün olsun. Bunu her zaman, her yerde göstermeye çalışın. Velev ki sukakta dört tane sukak insanın üzerine gelse, orada ister kendisini öne çıkartsın. Onun için kim bizim içlerimizden, özellikle musulmanların içinden istür baş olsun bizim başımıza geçsin, hasedetli insandır. Onun için şeriatimizde kadı bile استکتن tayin olmaz. şeriat devletinde. Kadıyı خلیفة atar. Atamadır. Kadılık. Seçimden değil. İslamiyette bir de ne seçimden değil. Emirlik yani valilik emirlik خلیفة gönderir. Onun için Abu Zar istedi bir gün geldi ya Rasulallah, bütün ashabım yetti arkadaşlarımız bana de ver bir vilayet bir yere ya Abu Zar dedi bu, bunu isteyene vermeriz dedi. neye ister yok حقیقی Yok olmasını ister ve arzu eder. Evet. Eyidir. Bir tane alimler diyorlar ki nasıl bilirim beni hasadet etmişler? Nasıl anlarız? Şimdi hasut insanın, hasadetli insanın, kinli insanın sıfatını bildik. Ben nasıl bilirim? Ben zavallı bir şeyim, oturmuşum. Nasıl hissederim beni insanlar hasadet yapıyorlar? Bunun da belirtileri var. O da nedendir? Tabi bu da gıyptir. Bu da inanmamız lazım. Yani bir artı bir iki istesen yoktur bunda. Onun için akılcılar ne yapıyorlar? Hasadet diye bir şey yoktur. inkar ediyorlar. Öyle bir hastalığa inanmıyorlar. Bunun da alametleri var. Alimler ne diyorlar? Diyorlar ki hasadet eğer bir tane Tabi hasadet neyi e, doğuşturur? Nazar. Onun peşinden gelir. Onu da önümüzdeki ders inşallah masaya yatıracağız. Hasadetli insan ne hisseder? Devamlı başı ağırır. Çünkü şeytanın hastalığı olduğu için şeytan musallat olur. Devamlı başı ağırır. Çok hasadet olunmuşsa yüzü saralır. Hissedersin insan yüzü saralmış Yani nazar vurmuş seni gibi. Aynen. Sonra çok terler alimler diyorlar. Yeni de çok küçük ebdes ihtiyacını bulur, çıkar. Bu da hasadetin şeyindendir. Elleri, ayakları devamlı terler. Hisyeder eli, eli terliyor. Anlatabildim mi? Çünkü bu şeytanın musallat olmasındandır. Canında karıncalama olur. Böyle hisyeder canı karıncalanıyor. Kalbinde bir atma olur. Böyle kalbi anormal bir şekilde olur. Bazen içinde korkucular, oturduğu yerde, boş yerde korkucular. Bazen çabuk sınırlanır. Kendi adeti olmadığı halde. Bazen de e, üzüntü çeder içinde olur. Bazen eee e, belinin belinde ağrı hissedilir. Özellikle a, a, aşağı kısımlarında Bazen de iştahı kaçar. Bunlar hasadetten nazarda müşterek sıfatlardır alimler diyorlar. Anlatabildim mi? Neden bunlar böyledir? Çünkü şeytan hasadeti kim? Hasadet Aslında nasıl gelir üzerine? Şeytanın elemanları gelir musallat olur sana. Bu sefer manevi olarak sende çıkar. Evet. Bunu da gidermenin ciderme, de yolları var. Ona geçmeden önce Hasadetin topluma ve şahsa zerreleri nedir? Ona da alimler topar, toparlamışlar. Ona da bir göz atalım. Hasadet diyor ki eski bir hastalıktır. Dedik cennetten bile çıkmış bu hastalık. iblisle beraber bütün ümmetlere işlemiştir. Topluma ve şahsa ve dine ve ahlaka her şeye hasadetlik zerreleri verir. Topluma verdiği zerreler nedir? Toplumda gıybeti çok arttır. Hasadetli insan oturur, gıybet yapar. Yen de nemimeyi çok arttır. Nemmamlık olur. Yen de beği olur. Beği nedir? Aşırı gitmek Birbirlerinin hakkına tecavüz etmek olur. Düşmanlık olur. Çin olur. Nefret olur. Zulüm olur. Toplumda. Hatta hırsızlık olur. Hasadet insan bazen hırsızlığa soğuk eder adam. Bazen de Allah kurusun katle kadar götürür. Hasadetinden karşı tarafı öldürür. Var bu. Anlatabildim. Bu topluma zerellidir. Ama şahsa zereli yine yani de genel zereli alimler diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki hasadet dini götürür. سن سر رسول اللہ Tıraş nedir yani? چھین نفرت چی بھرش ترش şar Bu saçı tıraş شر et, değil. ترشم و دین şahsa hem دینی یو verilecek bir şeydir لرار آٹھار ساتر imanı imani راتار yerinden götürür ne olur? sen inersin en zayıf mertebede olursun. İman derecen. O da nedir? Dediğimiz hadis var. İmam Ahmet ve Tabarani rivayet etmiştir. mucahidin ciddiği yoldan cehennem ateşi bir araya gelmez. Hasadetle de e, iman bir kalpte bulunmaz Resulullah diyor. Bir de diğer hadiste رس اللہ ص اللہ وسلم حقیقی مومی خردا sevmesi سن چند چند ہے سو درداشی سندا سو وارزیت مسدر بینس چر istemem lazım yani bu benim یا hasadet yoktur Evet üçüncüsü بر حدیث رسول اللہ حسینچی حسادت یوختر حسادتہ یوخولت Arkadaşlar öyle korkunç bir şey ki nasıl Resulullah diyor ki Resulullah sallallahu diyor ki ateş odunu ne yapar yer. Hasadet hasaneti böyle yer. Abu Davud'ta geçtiği hadiste diyor el hasedu yakulul hasenatu kema takulun narul hatab. Allah'a Kaldırmaya zorlanıyorsun. Meşedir. Islaktır. Ama atıyorsun ateşe onu. Ondan sonra ne oluyor? Toz olup gidiyor. Hasadeti de Resulullah buna benzetiyor. Ne kadar böyük amelin var ise, hasadetin var ise, senin amelin tereziye varmaz. Evet. Sonra beşincisi, hasadet nedir? Hasut insan Resulullah diyor, شیرل شرسن شیرل سے دوست حساد اللہ تا Allah'a onun şerrinden sığınır. O zaman ne olur? Bu hadisten şümledir bunu. Hasadet ne yapar? İnsanı yalana, gıybete sevk eder alimler diyorlar. Bu da altıncısı. İyidir, alimler diyorlar insanın hasadete götüren sebepler nedir? Onlara da bir bakarım. Hasadete götüren sebepler çoktur. Ben burada dokuz zona topladım ama fazla da olabilir. Bazen şahıstan olur bazen hasadet olan şahsta devreye girebilir o da nedir birincisi ne niye bir tane hasadet kalbinde yerleşir bu hastalık çünkü imanı zayıftır dedik kaza ve kadere inanmıyor ondan dolayı Allah subhanahu teala dağıttığı nimete karşı geliyor allah Teala işte bu kardeşime araba vermiş bana vermemiş e niye bunun arabası var benim yoktur bu nedir Allah'ın kaderine itirazdır. Ona sen vermedin ki onu Ahmet Mahmut da vermedi. onu Allah verdi. Onun için niye o siyahtır ben bayazdım diyebilir misin? E Allah yaratmış onu. Onun için imanı zayıften gelir. İkincisi insanın nefsinde eğer için nefret var ise, kalbi temiz değilse bu en güzel tarladır. Şeytan gelir orada ne yapar? Hasadeti eker. Göbresini verir, suyunu verir. barını da, meyvesinde de kim alır? Şeytan alır. Onun için kalbimizi biz temiz tutacağız. Kalbimiz eğer kin nefret var ise, hasadet alanına nedir? Adaydır. Evet. Üçüncü, kibir eğer kalbimizde var ise, kibir kalbimizde var ise demek ki bu hasadetin tarlasıdır. Kibir olmaması lazım. Alçak gönüllü olacağız. Her çeşit seveceğiz. Musulmanları seveceğiz. Olar için her isteyeceğiz. Bu nedir? Hasadetin zıddıdır. Dördüncü, makam mavki sevenler her hasud olmaları lazım. Şarttır. Yani makam mavki sevdin, senin gönlün şeytan için en güzel bir yerdir, tarladır. Gelir o hastalık orada ne yapar? İşletir. Anlatabildim. Makam, muvki, hakta severiz biz. Olsun. Ben de bir makamım olsun, bir muvkim olsun. Müslümanlara hizmet edeyim. Ama değil ki hasadetten olsun. Hakkım neyse ben kendimi orada görmem lazım. Evet. Dünya sevgisi. Alimler diyorlar. Dünyayı çok sevsen hasadet muhakkak sana gelir. dünyayı sırtının arkasına alacaksın. Dünyadan ihtiyacın kaderi alacaksın. Allah iman etti, kadere iman etmişsen, çaba gösterdikten sonra, sebep aldıktan sonra ne gelmişse Allah'tan onu e, şey yapacaksın, şükredeceksin. Allah subhanahu teala seni e, hasadet hastalığından kurtarır. Evet. E, aşırı giden insan hasud olur. Aşırı giden insan her şeyde aşırı gitse şeytan gelir onun kalbine hasadet eder. Her şeyde aşırı gidiyor. Yani ifrat tefrite katıyor her şeyde. Adalet yoktur onda. Hasadete o adaydır. Evet. Bu da e, hasadetin şeyleridir. İyidir. E, hasadetli insanı Allah Teala ne verir dedik? alimler لرد الر حسادت Allah اللہ تعالی tane hısla درد dert verir ہیر زمان birincisi her zaman تیل حسادت حسود değil Hasadet زمان insanın her zaman kalbi nedir ندر سخش sıkışmış öfçelidir nefretlidir musibet ondan ayrılmaz alimler نر hasadetli لیسان her زمان musibet ہی Ufak da olsa onu büyütür tabii. Her zaman musibet içindedir. Hasadetli insan çarahiyet onda çökşer. Her şeyden, her şeyi buğz eder, her şeyi ikrah eder, her şey her şey her, şey, her nefret gelir. Öyle olur ki evde kendi eşinden bile onu hasadet yapar, çarahiyet yapar. Evet. Hasadetli insanın insanlar içinde ne olur? Allah Teala öyle iptile eder. Hasut insanı, insanlar içinde ne olur? Mertebesi düşer. Kimse ona önem sağırmaz. Hasadette bir de neyle gider? Ölene kadar insan tövbe etmezse hasadetten hasratle gider. Çünkü her şeyi hasadet yapıyor. Her şey de hasrettir. O hasratı kalbin hasretiyle gider. Allah kurusun. Eyidir biz musulmanlar olarak hasadet bu hastalığın karşısında ne yapmamız lazım? Birincisi, Allah'ın verdiği bize nimetlere şükretmemiz lazım. Bunu da öğrenmemiz lazım. Şükredeceğiz. Bunu verip bize elhamdülillah diyeceğiz. Anlatabildim mi? Demek ki bu kadar hak etmişsiz. Allah Teala vermiş bize. Kanaati öğreneceğiz. Bu birincisi. Kincisi Resulullah'ın dediğimiz gibi üste bakmayacağız hiçbir zaman. Her zaman aşağıya bakacağız. Üçüncü, kendimizde Nefsimizi terbiye edeceğiz. Mücahede yapacağız. Nefis cihadı yapacağız. Neden dolayı? Her zaman ahlakımızı üstün tutacağız. Bu çin, nefret, buğuz, hasadetin bunlar mayasıdır. Bunları kalbimizden çıkartacağız. Dördüncüsü kadere inanacağız. Bileceğiz ki Allah subhanehu ve teala her şeyi kaderden, ilmi de kaderden vermiş, rızkı da kaderden vermiş, hastalığı da kader her şeyi kaderden vermiş diyeyim. teslim olacağız beşincisi her zaman dilimizi ne öğreteceğiz Allah'a hasadettin şerrinden Allah'a sığınacağız o da nedir sabah akşam zikirleri yani hasadetle ilgili olan zikirleri kendimizden dilimizden uzak tutmayacağız öğreteceğiz kendimizi buna çünkü sabah akşam zikrini okuyan gece uyurken ayetel kursunu okuyan ne olur şeytan ona yaklaşmaz sen her zaman zırhını alsan seni hasadet titseler hasadet nedir dedik şeytan adamlarını gönderirsen senin üzerinde o şeyi hastalığı işletir o zaman sen zırhlısın şeytan sana yaklaşamaz altıncısı hakkıyla Allah'a tevekkül edeceksin her şeyde ben filan adamdan korktum bunun nazarı çok güçlüdür hasadet yapar beni bunu katmayacaksın insan sen sebep alacaksın şer'i sebepleri ondan ona itibar etmeyeceksin çünkü biliyorsunuz şeytandan ne kadar korksan o kadar sana gücü artar bu kaidedir bak cin insanın içine gir, girer bilirsiniz bunu ehl-i sünnette bu muteberdir itikattır. onu cin dersinde işleyeceğiz inşallah önümüzdeki derste Alimler diyorlar zinin girme noktası bir noktası da nedir? Aşırı korkudur. Çok korksan onun için avantajdır. Hemen o noktadan o korkunun avantajından seni içine girebilir. Korkmasan ondan giremez. Bak eskiden dedelerimiz de derdi. Korkmayan adam hiç kimseden korkmaz. Karanlıkta giderdiler, mazarlıktan bile geçerdiler. Ama bir korktun bir karanlık, mazarlık değil. Bir evde oyalnız korktun Artık her şeyden korkarsın. Anlatabildim mi? Korkmayacaksın. Ne var? Bir artı bir iki. Ne var? Neden korkuyorsun? İşte tık olduk, geldik. Korku vehim insanın kalbine. Şeytanlığını ne yapar? Büyütür, büyütür, büyütür. Kendim fiziksel gücü yoktur şeytanın sana müdahale etsin. Ne var? Sadece manevi, uzaktan kumandayla sana müdahale eder. Beynini bozduğunda zayıf nuktaydan işte oradan giriş yapar. 7. sebep en önemli sebeplerdendir. O da nedir? Zikrullah. Allah'ın zikrini hiçbir zaman şey yapmayacağız. Evet. Aslında konu çoktur. Şimdi şeye geçelim. Eee, ilaçlara geçelim. Hasetten nasıl kendimizi koruruz? Şimdi el-vikayetu <gülüyor> hayrun min el-ilaç âlimlerimiz demiş. Korunmak Kurulmak ilaçtan daha evledir. Yani ben hastalığa düşmeden önce kendimi nasıl kururum? Ondan sonra şey yaparım. Tabi bu kurulmaklarda nasıl kendimizi kururuz? Burada dedik ya, e, biz ne yapacağız hasadet karşısına? İşte sabır edeceğiz, e, tevekkül edeceğiz, e, muavvizat okuyacağız. Felaknas, ayet-ül kürçü, sabah akşam zikirleri... he Ee, korkmayacağız. Hasadet eden insandan çekilmeyeceğiz. Ha bu hasadetli insandır ben buna görünmüyorum. Yok. Her şeyi Allah'a tevkül edeceğiz. Biz zırhımızı alalım, yola çıkarım. Madem biz doğruyuz biz kork korkmarız. Eğer aldıktan sonra gelmişse bize hasadet hastalığı, isabet etmişse bize harşi talefin hastalığı o kaderdir ona iman ederiz. Ondan dolayı ne girer devreye bu sefer? Sabır girer. Bir de hasadetli insanların halini bilmemiz mükellefiz biz. Yani bir insan hasadetliyse, o var ise onda onu tanımamız lazım. Çünkü bir şer, şerri bilmesen o şer, onun şerrinden kurmazsın. Evet. Sonra Allahu u Teala'nın takva, en önemlidir insanı hasadetten kurur. Takva, Allah korkusu. Her yerde Allah'ın korkusunu ön planda çıkardırız. Sonra diyor ki, احسان اللہ evet. e, yani hastalık geldi. Bir حسادت حسادت hasadet yaptı. Ben onu hissediyorum kendimde. Alimler diyorlar birincisi Allah'tan korkacağım. Allah korkusu ve sabır. Bu kişi çok önemlidir. Allah korkusu beni sevk etmesin. Neye? Allah'ın emretmediği yollara. Cinciye, falcıya vesaire gideyim. Eee cadıcılara, eee büyücülere değil. Bana geldi. Allah'tan korkarım, sabre ederim. İkincisi Nedir? Ee, o beni hasadet yapan şahsı bilsem bile buğzetmem ona. Kimseye buğzetmemelisiniz. Çünkü bu kaderdir. Bunlar şer'tir ilaç olmada. Üçüncüsü e, hasadet eee insana insana dünyada ve ahirette zarar verir. Nasıl zarar verir? Hasat hasadet eden insan insana zerel verir bu dünyada, ahirette de kendisine zerel verir. Eğer sen bu dünyada o hastalığa sebep, hasadete düşmüşsen bir tane sabretsen sen ahirette kazanırsın. Kendisi zerel eder. Onun için sabır, alimler diyorlar, e, önemlidir. E, salamı yaymak hasadetin bir nevi ilacıymış. Resulullah diyor, size söyleyeyim ki nasıl cennete gidersiniz? salamı aranızda yayın. İşte alimler diler salamı yaymak hasadeti bin nevi öldürür. Senin bir zırhındır. Seni hasadet işledi her çeşe geç Selam aleyküm diye. Çık topluma, açıl topluma. Çünkü hasadet bir hastalıktır seni kapsandırır, içine kapattırır. Sen tam tersine efşiş selam. Salamı yay, çık topluma Allah'ın izniyle o korku kalpte kırılır. Şeytan senden uzak durardır. içindeki bir nefret var ise onları kıracaksın. Ne olur? Çok Kur'an okuyacaksın. Ahiret gününü düşüneceksin. Hakkıyla ne yapacaksın? Dua yapacaksın. Ben bu hastalığa yakalandım. Anlatabildim mi? Hakkıyla Allah'a dua etsem üzerinden o hasade, hasadet eden şahsın hasadeti kakar üzerinden. Ama dua dil gereği değil. Yani adet gereği dilimiz Mekne gibi gidiyor ama ne dediğimizi anlamıyoruz. Değil. Anlayacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki öyle dua et. Ve bil icabe. Allah'tan öyle dua iste ki evet ben isteyeceğim Allah talide beni verecektir. Bu, böyle inançla dua edeceksin. Bir de buna gözyaşı eklesen ne olur? Mükemmel olur. Bir de buna gecenin üçte birini eklesen Allah'ın izniyle Senin en iyi jet ilacıdır. Hevalallah. Bunun yanında alimler diyorlar bu hastalığa hem yeğelendin ben hasadet ediyorum insanları, yine de beni hasadet etmişler. Bu ilaçlar hiç taraflerde geçerlidir havalallah. En bunun da bir eci e, sadaka vermek hasadeti yok eder elhamdülillah. Eyidir bir tane hasut hasadet etmiş. Bu ne yapması lazım? Bunun ilacı nedir? Bu önce tevbe etmesi lazım. Değil mi? Tevbe eder. Allah'a döner. he Allah'a döner, tevbe eder. Hasadet etmesin kimseyi. Çünkü bu şeytani bir yoldur. Tevbe edecektir. Uzak duracaktır. Kalbini Allah-u Teala'ya bağlayacaktır. Imana inan, kadere imanı okuyup anlayacaktır. Soracaktır. Hakkıyla iman kadere iman edecektir. Bir de kendisini alimler diyorlar. Her musulman tabi öğretmesi lazım. Bir taneni gördün. Maşallah. Ve la, ve la kuvvete illa billah. Bu kelimeyi dememiz lazım. Ben geldim bu kardeşi gördüm. Çok böyle yakışkını çıkmış. Maşallah. Ve la kuvvete illa billah dedim. Ona hasadetim olsa bile işlemez. Bir hadiste. Geçtik gibi. Evet. Ondan sonra... Hasa, hasut insan kendini ilaç etmek için ne yapması lazım? İnsanların eline bakmaması lazım. Desin bana ne ya insanlardan? Anlatabildim mi? Bu kelimeyi öğretsin kendini. İnsanlara bakmasın. Her çeşe vermişse Allah güle güle kullandırsın. Desin. Bunu al, öğretsin onu kendi Bir de hasadet yerine ne yapsın? Hasadetin neyini kullansın? Kirlisini. Salih emelde hasadet yapsın. O taraf ağırlığı versin. Yok, nimet yok olmak değil, gıptayı ön plana çıkartsın. Bir de bu çocukluktan olur diyor. Alimler diyorlar ki baba ananın görevidir bu. Ne görevidir? Çocuğunu öğretmesi lazım. İşte tabak insanlara böyle demeyeceksin, insanların ellerine bakmayacaksın. Çocukluktan bu yetiştirmesi şerttir. Evet, şimdi e, şeyin ilacı e, dedik nedir? İki ilacı var. Bir tane hasadete hasadet ona işlemişse hakkıyla hasadet vurmuş onu. Yani dedik baş ağrıyor, hastalanmıştır. Ne yapacaktır? İki ilacı var burada. Birincisi en etkin ilacı hasad, hasut insanı bulacaksın. Çünkü bir sahabe bir cümmeçeye gidiyordun. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem yakını yordu. Bir sahaba baktı ona, ansarlardan ikisi de. O da çok böyle şeydir, güzel bir yapıya sahibidir. Baktı, ondan sonra o adam canı hepsi ne oldu? Şey oldu, deresinde bir hastalık gibi bir şey çıktı. Geldi Resulullah'a şişert etti. Ya Resulullah bende bu oldu, ne yapayım? Birden oldu. Resulullah dedi, kim ona baktı bu yakınırken? Dediler filan baktı, çağırdı filanı. Sen baktın buna, Evet baktım. Niye kardeşine aziyet verdin dedi. O zaman onunla ne yaptı? Resulullah getirdi onu. Dedi elini yaka bir suda. Ha? Ondan sonra ayağlarını yaka tapuğa kadar. Atraflarını. Ondan sonra o sudan o sahabeçi canı hasadete uğradı. Onunla çimdi Bismillah dedi Allah'ın izniyle şifa bulundu. İşte bu en etkin ilacıdır ama bunu da bulmak çok zordur. Onun için e, alimlerimize biz ciderdir derdik işte bilen daha hasadet var. Çim has ilk sor soruları çimden şüpheleniyorsunuz. Çünkü her insan var. Ben senin ben çok arkadaş tanıyorum. Na, yani birebirdir. Böyle baktıysana yarın muhakkak bir isabet olur olursun. Anladın mi? O adamdan bir parça eğer bulamazsan da onun bir parça atletinden iç çamaşırından bir parça getirsen bile onu suya soksan Allah'ın izniyle e, o onu götürür. Evet bu şeyidir yani direkt yoludur. Bu da alimler şeyinde olması lazım. ki ifrat tefite gidilmemesi lazım bunda. Ama normal şer'i ilacı hasadetin, sihirin, nazarın bu nedir? Rukiya şer'i. Şer'i rukiyalar. Okumalar. Bu da nedir? Kur'an'da en azim sura hasadetin ilacıdır. O da nedir? He? <gülüyor> Fatiha surası. En azim sura. Onu okuyacaksın ama anlamını bilerek. Ha? Elhamdülillahi rabbil alemin dedin anlamı nedir? Onu üflüyüp bedenine sileceksin. Tabi bunlar hepsi hadislerde geçiyor. Sonra en azim ayet. Kur'an'da nedir? Ayetel kursudur. Onu da anlayarak söyleyip sileceksin sonra bakaranın çi son ayeti son aytı la yükelli fulllahın <gülüyor> ösen İlla wi saha onu sonra <gülüyor> mavizetler felaq nasıl üçer sefer okumak baştan aşağııya qedder insan bedenine silmek nasıl e, gece uyurçan ayetel kursu okuuyorursun Resullah uyuurmuş ayetel kursunu elini böyle yaparmış ayetel kursunu okurmuş <gülüyor> Üflermiş böyle. Sonra ihlas. Üç kere. Felaknas. Üç kere böyle iflermiş. Ondan sonra başından ayağına kadar elinin vardığı yer, her yere sileceksin böyle. Her yere sileceksin. Allah o gece sene şeytan gelmez. Hatta hiçbir hastalık da gelmez. O zırhtır. Aldın. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretmeni için ha, akılcılar belki bizi dinlerçe şimdi şamata gırgır gır geçerler bizimle. Diyorlar, bunlar neden bahsediyorlar? Evet, bizim dinimiz gayb dindir. Biz inanıyoruz, kusura bakmayın. Ama aynen bizim inandığımız atalarımız dünyaya zamanında hakim oldular. Yer üzerinde en üstün teknolojiye sahip olan he? neresidir Abbasiler zamanında Bağdadi'di. Mustansiriyye Üniversitesi, camiasi Bağdat'ta olduğunda Avrupa'da insanlar yamyam gibi yaşıyordu. Orman şeyindediler. Biz onların torunuyuz. Ama biz dinimizi yaşamadığı için zaten bizi kafir ne yaptı? Şeytanın vasıtasıyla ne yaptı bizi? Dinimizi bizden almadılar. Ortada bıraktılar bizi. Ha? Ortada bıraktılar. Kendi medeniyetlerini de vermediler bize. Onun için biz ki yürümeyi de kaybettik. Anlatabildiğim ki yolu da kaybetmişiz. Evet. Biz bunu idan sahabeler ki umbratorluğu çöktürdüler. Evet. Evet. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedik ki eee hadisler var. Bizim Husunül Müslüm'de de var. E, o oradan da bakabilirsiniz. E, şey ilacı, rukya e, hadisleri var. Yende şey kitabında var. E, sihir kitabında e, var. Eee cin kitabında var. Rukya kitabı var. He. Rukya kitabımız var bizim. Orada bu hadisler, ayetler var. جبل علیہ السلام جیلدی رسو اللہ صاء اللہ باشا من خلی دن کلن کلیندیر رسو insanın kalbini ہستا لرسان Allah'a hasetten Allah'a sığınırız. Sadece e, ders bitmeden önce bir bölüm kaldı. Bazı bölümleri de atlattık. Zaman çok e, daraldı. E, bazı alimlerin sözlerini hasetten ilgili aktarmada ben e, fayda görüyorum. Birincisi Hazreti Ömer'in bir sözü var hasetle ilgili. E, sahabelerin bir kat sözü var. Diyor ki diyor ki Hazreti Ömer diyor ki men kana ni'metillah ala ahadin illa wujje ileyha hasiden Bunu bilin diyor Hazreti Ömer bir tane, bir tane Allah'ın nimeti üzerinde var ise ille ki has de olurun Anladabildim mi Yani Allah sana ne vermiş şikil şemail vermiş ille ki seni hasadet ederler mal vermiş hasedeti evlad vermiş ne vermişse sana Hasadetsin olur. O zaman ne yapacaksın? Sen hakkıyla Allah'ın yerinde Allah'ın kulu olacaksın. Allah'ın kul mu olmak hakkıyla nedir? Sabah, akşam zikirlerini kulluk hakkıdır bu. Yerine getireceksin ki Allah kurursun seni. Yoksa sen sırtını Allah'a dayamasan kim seni kurur? Uzaktan kumandadır bu. Yani bekçiye getirsen seni kuramazlar. Çünkü bu uzaktan kumandayla işliyor sana hasadet. Evet Abdullah İbni Mesud de radiyallahu anhu diyor ki Allah'ın nimetine karşı gelmeyin diyor. Diyorlar kim karşı gelir Allah'ın nimetine? Diyor ki hasadet eden insanlar Allah'ın nimetine karşı gelir. Yani Allah'ın nimeti dir vermiş Ahmet'e Mahmu'da ben nimetine karşı geliyorum. Hasadet ediyorum onları. Evet sonra Abu Derda diyor ki Kim ölümü çok hatırlasa onun kalbinde hasadet hiç olmaz diyor. Çok güzel söz değil mi? İlaç gibi. Yani ahireti de onun ölümü hatırla niye hasadet yapıyorsun? Hasadet bu dünyadadır. Anlatabildim? Hazreti Muaviya radıyallahu anhu oğluna nasihat edirken diyor ki ey oğlum diyor ki iyyâke vel hased sakın ha hasattan dikkat et diyor. Dیور کی Dیور کی Düşmandan önce Kendinde Görünür O haset Yani Düşmandan Önce Sene Zerel Verir O haset Dedik ki Biz Hasut insana Ne kadar Zerel Vermiş e, Tابiin Böyük Tابiin in, İmmam İmam İm İm Rahim Allah Diyور Mâ Hesed Eہeden Ała شيء Min Emru Dünyâ Ha, diyor ki ben hiç kimseyi dünyavi bir meselede hasadet etmedim diyor. Şükrediyor yani. Diyor ki neden? Çünkü o ehli cennet isen niye ben onu hasadet yapayım? Anlatabildim mi? Cennette de o onu alır. Yani Allah dünyada buna vermişse ehli cennet ise de cennette aynen üstün olur. Eğer ehli ataş ise, Ataş ehli ise Ben niye ona hasadet edeyim? Yani ben de onun gibi ateşe giderim sonuçta. Bu dünyada ahli ateşiyse o dünyada adı. Neden hasadet edeyim? O zaman hasadete yer yoktur. İmam Hasenil Basri diyor ki kim seni dünyada hasadetlik etti ha? seninle yarışıyorsa sen onunla ahiretlen yarış. Bunlar hepsi ilaçtır arkadaşlar. Kim seninle دنیا لہسا دے در سے مقام موقی میں سن انخرت لہسا یارش ہونیش ہستا تھام تھرسی اللہ درسی نولر سن diyor ki رحیم اللہ تر حسید تھی لستا لکھچی geceler uyutmaz seni, uzun uzun e, düşünerek kalırsın. Yemeğini şey yaparsın, e, iştahını keser, rengini değiştirir, keder e, ve elem içinde seni bırakır. Bu hasedi vasf ediyor İbn Cevzi. Yani pis hastalıktır. En güzel söz de Şeyhül İslam, یہ بنتائی منسوز فیسکول نیفسی Ama diyor لکھ ہیرسان دینا سے ہیرسان جیو آنسان در yani ہاتھی olur بنا çıkartmaz dışarı. Mümin olmayan insan le'im, çindi. He? Ne yapar? Bunu dışarıya verir. Demek ki hasede ter insan da var. Aynen de öyledir. Hepimiz hissederiz bunu, değil mi? Ama mümin ise hakiki ne yaparız bunu tutarız. Dışarı vermeyiz. Ama mümin hakiki mümin olmayan ne yapar bunu? Dışarı verir. Evet. Bir Arabiden sormuşlar ki Bedevi bir hakim Arabi'den sormuşlar ki Demişler hasadet nedir? Demiş ben hayrat ediyorum ki مَا رَأَيْتُ ظُلْمًا اَشْبَهَ بِظُلْمٍ مِّنْ حَزِدِ اِنَّهُ يَرَى نِعْمَ عَلَيْكَ نِقْمَةٌ عَلَيْهِ Diyür ki zulmün en kötüsü hasadetlıktır. diyor ki öyle bir zulüm ki senin üzerindeki nimeti kendi üzerine bir nikmet görür diyor. Ne kadar güzel aktarmış bunu. Yani bu ders, inan ki bu kelibenin içinde toplanmıştır desek. Yani haşüt insan, hasadetli insan, senin üzerindeki nimeti, kendi üzerine bir nikmet. Bu nikmet ne zaman üzerinden kalkar, ne zaman onun elindeki nimet yok olsun. Allah hepimizi, şeytanın şerrinden, hastalığından bizi kurusun. Hasadetten uzak tutsun bizi ve sülalemizi ve çocuklarımızı وہ بتن توف لمز مسلمان دہ دعوت اللہ حافظ صورت مستقیم زور ایم ایلئی خرشس نہ چکھمئی نصیب علسم الحمد اللہ رب العالمین صلاحۃ وسلم علیہ سید المس نبی محمد وصحب اجمائین Hee. İyi. 200 yarışına katılacak. Evet, helal. Ne وعلیکم السلام علی نہیں پہلے گیا ya asıl her hastalığa yapılabilir. Şifadır. Adamı akrab çaldı, Fatiha'yı okudular şifa buldu. Yani her şeyde Allah'ın zikri her zaman her şeyde ilaçtır. Aç oldun bile yemek bulmadın Fatiha'yı okur doyarsın inşallah. Ama şeyle ihlasla okuyacakız. Tabi Kur'an şifadır. Üzerindedir. Kur'an her şeyin şifasıdır. Onun için bütün hastalığa Kur'an şifadır. Evet.